Mazroof. Hazırlayıp sunanlar Murat Meriç, Seçkin ve Hatice Arıcı. You're mine, you're mine İyi akşamlar. 15 günde bir Cuma akşamları saat 19 civarı açık radyo, frekans ve sayfasından yayınlanan Mazruf'a hoş geldiniz. Mazruf'u Hatice Arıcı ve Ben deniz Murat M.R.T. Seçkin hazırlayıp sunuyor. Bugünkü konuklarımız omuz dayanışma ve paylaşım alanından Salihay Yavuz ve Ayça Telgeren. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Bugünkü yayını Ayça'nın Kadıköy'deki Güzel Bahçesi'nden yapıyoruz. <gülüyor> Yine dış mekandayız. 2-3 haftadır olduğu gibi. Ee, aslında hemen isterseniz bir şeye geçelim, ee, öncelikle omuz dayanışma nedir? Başlayayım mı? Biz e, bu arada unutmadan <gülüyor> söyleyeyim. E, bir iki program önce e, sizin in, e, internetteki, sosyal Hı -hı. medyadaki paylaşımlarınız üzerinden kısa bir tanıtım yapmıştık Hı -hı. zaten. Hı -hı. Dinleyicilerimiz belki ismini söyleyince yabancılık çekmemişlerdir. Hı -hı. Ama e, orada da söylemiştik. E, mümkün olduğunda ilk seferde Hı -hı. mutlaka konuk etmek istiyoruz Hı -hı. ve daha iyi anlamak istiyoruz içeriğin e, amacın ne olduğunu Hı -hı. diye. O yüzden isterseniz başlayalım Saliha. Omuz dayanışma ve paylaşımı bu Covid sürecinde, pandemi sürecinde aslında görsel sanatlar alanındaki güvencesizliğin daha da böyle bir e, ortaya çıkması, yüzleşmemizle e, birlikte ortaya çıkmış görsel sanatlar alanında çalışan bir grup sanat emekçisinin, kültür sanat emekçisinin oluşturduğu bir dayanışma ve paylaşım ağı. Haziran ayında ilk periyodu başladı. İki aylık periyotlarla açık çağrılar e, üzerinden destek al, destek ver mantığı ile işleyen bir sistemi var. Web sitesi üzerinden destek al formunu doldurarak herhangi bir kriter sorulmadan, en azından şimdilik iki periyot için böyle oldu, herhangi bir kriter, koşul vesaire sorulmadan destek almak isteyenlerin bir form doldurup iletişim bilgilerini, IBAN bilgilerini koyduğu, destek vermek isteyenlerin de aynı şekilde iletişim bilgilerini verip taahhütte bulunduğu, kaç kişiye destek vereceklerine dair taahhütte bulundukları çok basit bir yapısı var aslında. Destek almak için tek koşul, görsel sanatlar alanından olmak, özellikle bu pandemi sürecinde gelir kesintisine uğramış zaten hali hazırda ekonomik sıkıntı içinde olan ve bununla birlikte pandemi sürecinde daha da bunun zorluğunu yaşayanların öncelikli başvurmasını dilediğimiz ama tabi bununla ilgili herhangi bir belge vesaire sormadığımız hı hı. bir yapısı var omuzun, tek seferlik 1000 TL'lik bir destek sağlıyor. Omuz bir vakıf değil, dernek değil, bir kurum değil. Sadece aracılık eden, gönüllülerden oluşan, gönüllü kolaylaştırıcıların yürütücülüğünde oluşan bir yapı, bir dayanışma ve paylaşımı. Aslında biraz da görsel sanatlar alanında ki bu güvencesizliğe dair bir tartışma ortamı yaratmaya dair de bir yapısı evet. var. Kısaca böyle. Biraz karışık anlattım ama. Yok, <gülüyor> <gülüyor> e, yo, gayet iyi geldi bence. Şimdi bizim mazrufta genel olarak eğlence sektörü, müzik sektörü vesaire hı. bu tarz şeyler üzerinde çalıştığımızda zaten son 5 aydır en büyük sıkıntı tüm bu sektörlerle beraber bence sanat sektörünün de diyelim hı hı. güvencesizliği sizin de dediğiniz gibi. Tiyatro dünyasında, müzik dünyasında görsel sanatlar hepsinde evet, evet. benzer dayanışmalar zaten oluştu pandemi sürecinde. Evet, evet. Seçimleri neye göre yapıyorsunuz yani başvurular tahminim bir sürü başvurudan oluyordur bir şekilde veya başlamıştır en azından. Hı hı, e, ama e, ana kriterler neler yani önceliği neye göre verebiliyorsunuz veya böyle bir şeyiniz var mı? Hı hı. Ya şimdi ilk periyodun belki biraz özetini geçmek fikir verebilir. Çünkü tabii. ilk periyodu Temmuz itibariyle bitirdik. İşte 1. dönem Haziran, 1 Haziran ile 30 Temmuz arasında gerçekleşti. Hı hı. Bu süreçte 329 kişi destek almak üzere başvuruda bulundu. Evet. Bunlar için e, hedeflediğimiz, bizim kendi içimizde yani o halastırcıların hedeflediği bir 100 kişi kriteri var Yani şeyi vardı. 100 kişiye destek bulur muyuz acaba işte diye. 92 kişi için kaynak sağlanabildi. Hı -hı. Bu 92 kişinin e, şeyi ifade etmek lazım. 92 kişi ilgili gelen desteğin bir kısmı böyle kurumsal destekler. ya yani kurumsal derken bir sanat derneği mesela. Evet. E, sanat alanında çalışan işte bir matba bir hı hı. prodüksiyon ekibi vesaire gibi kurumsal yerlerden, şirketlerden destekler geldi ya da derneklerden destekler geldi. Bunun dışında kişisel destekler oldu. Yani bir kişinin başka bir kişiye gene destek verdiği oluşumlar oldu ya da 1000 TL çok gelip biz bunu çok önemsiyoruz. Arkadaşlar bir araya gelip omuz omuza verip o 1000 TL'yi toplayıp o şekilde destek verenler oldu. 100 lira, 200 lira kendi aralarında toplayıp bu önemli bence. 329 başvuruya 92 kişinin kaynak sağlanması, 92 kişi kaynak sağlanması önemli. Evet, aslında hedefinize de baya yaklaşmışsınız. Aynen, mesela. aynen. İşte evet, bu ben bu kadar için... beklemiyordum, işin yani. doğrusu. <gülüyor> aynen, biz de biraz <gülüyor> yani başvuru oranıyla e, destek oranının arasındaki fark hmm. insanın e, moralini <gülüyor> bozuyor. Doğal Özünmek olarak. beraber. Çünkü yani ihtiyacım fazlalığını evet. karşılamıyor. E, ama diğer taraftan bence bu kadar kısa süre içerisinde bu sayıda insanın gönüllü katkıda bulunmuş olmasını sağlamak evet. Bir de tabii şey de var yani biz bu sürece girerken hı hı. E, Nisan ayında çok böyle arkadaşlar arası bir şey başladı. ihtiyacı olanlar için mini işte maaşını almaya devam edenler işte e, diğer arkadaşlarına yardımcı oldu. Ya da yakın tanıdık hı hı. eş dost ya da işte şeylerden öyle bir şeyle başlayıp sonra bu tartışmalara başlayıp ve dünyadaki örnekleri izleyip çünkü dünyada hani Kültür bakanlıklarının ya da böyle büyük fonların bir araya gelip oluşturduğu gene sanatçılara ya da sanat alanındaki kültür sektöründe çalışanlara yönelik destekleri var. Veya belediyelerin. Belediyelerin var. E zaten ama kültür politikası bu yönde olan ülkelerin böyle destekleri var. Hı hı. Ve ağırlıklı olarak ama baktığınız zaman sanatçılara yönelik bir şey var. Yani bütün çağrılar ya da bütün destekler ağırlıklı sanatçılar ama kültür sanat emekçisi dediğiniz şey yani bu sektör, bu alan. Sanatçılarla birlikte işte küratör, yazar, müzedeki güvenlik görevlisi, temizlikçi, evet, evet. E, galerinin ön işte masasında duran herkesi kapsayan bir Muhasebesinde şey. Çalışan Muhasebesinde çalışan, galerisinin dağıtıcısı. çünkü şey değil. Herhangi birinin yani muhasebe bir galerinin muhasebesini tutmak, herhangi bir şirketin muhasebesini tutmakla aynı değil gibi. Ve o yüzden aslında böyle hani bunu nasıl açabiliriz, nasıl bu daha geniş olabilirlere kafayı yorduk. Dünyadaki örnekleri inceleyip aslında onlarda da böyle benzer şeyler var, dengesizlik var. Ee, bizim işte ilham aldığımız ve bize çok destek olan işte SOS Relief diye böyle bir ekip var evet. Belçika'da. Mesela onlarla çok konuştuk. Onlarda da böyle bir oransızlık var, destek alan ve veren karşısında. Ama hani inatla ona devam etmek ve işte şey hani önce bir de yani ilk periyotta da bu periyotta da herkes alanda aktif çalışan insanlar. Hı hı. Hani o network'ü de kullanmak belki. O yüzden rakam fena değil ama hayal kırıklıklarımız da olmadı değil. <gülüyor> <gülüyor> şimdi aslında demin çok güzel bir şey söylediniz ikiniz de. Biz şimdi bu programda sürekli sektör sektör diye bahsederken bazı bu sektör e, kelimesi bazen itici gelebiliyor insanlara. Hı. Bana hiç itici gelmiyor ama yanlış anlaşılabiliyor öyle söyleyeyim. Hı hı. Sanki içinde boşaltılmış bir ticari bir şeymiş gibi sadece bokluyor hı hı. ama işin doğrusu modern hayatta bana göre zaten her şey bir şekilde ticari olmak zorunda. Olan İçine yani. bir şekilde para girmek zorunda yani, yani yapacak bir şey yok. ödenecek bir kira ve fatura varsa <gülüyor> evet, evet. o yaşamın döngüksel bir gerçekliği var ve yani buradaki özellikle yaratıcı üretim yapan insanların sanki bu tip bir alana hiç temas etmemesi gerektiğine dair böyle bir yanlış var. Evet yani var. kültür ve sektör kelimeleri hmm. yan yana gelince böyle o, bir sikriyen insanlar var. Hayır, ne böyle Sanattan para mı kazanacağız? Evet. Ne demek yani? Falan. E, sanırım <gülüyor> e, <gülüyor> biraz önce bahsettiğin şey de e, yurtdışındaki örneklerde de benzer evet. sıkıntılar yaşadığını görmek de herhalde e, en azından benim düşüncem şu anda. İnsanların biraz da sanatta ve sanatsal üretime karşı bakış açısıyla ilgili yani yani ee, o sürekli bu şey karşılaşıyor. Böyle garip bir karşılaştırma olabiliyor. Sonuçta Hı -hı. ekmek üretmiyorsun Hı -hı. da resim üretiyorsun işte. Sonuçta Hı -hı. elbise üretmiyorsun da yani heykel üretiyorsun. Sonuçta tarım yapana da destek görmüyoruz evet, evet. ya. <gülüyor> yani yani hani karnımızı doyuracak şeylere de bu süreçte hani onu göremedik ya. Ben bunu şey anlamında söylüyorum aslında hani sizin zaten hali hazırda zaten şu anda bu oluşumla beraber yaşadığınız biraz da düşen beklentilerle ilgili söylüyorum ama zaten öncesinde de çok farklı değildi büyük ihtimalle. Ya zaten, daha evet. doğrusu şunu sormak istiyorum. O omuza tekrar dönmek şeyle. Uzun süredir e sanat dünyasının içindesiniz. Hmm. Yani işiniz bu zaten, mesleğiniz hmm. bu. Genel olarak kültür politikası hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu, bu kadar basite indirgelecek beş dakikada hmm. konuşulacak hmm. bir şey değil biliyorum ama hmm. daha doğrusu e yaşanan kültür, yaşatılan e yıllardır, on yıllardır bence yaşatılan kültür politikalarının Mesela bu son 3-5 aylık bu pandemi süreci dediğimiz sürece olan etkileri ne oldu? Daha doğrusu o etkilerin <gülüyor> sebebi pandemi mi yoksa zaten böyle olacağı belli miydi? İlla pandemi mi olması gerekiyor? Ya şimdi şöyle ki pandemi ne oldu? Aslında böyle bir turnusol kağıdı etkisi yarattı. Yani Hı -hı. bizim kendi içimizde bir şekilde yaşadığımız ama daha yüksek sesle ifade etme... E, konusunda sıkıntı çektiğiniz veya ne bileyim e, ayıp bulmaktan tut hı hı. E, sonrasında bir şekilde işte hani hayatta kalıyorsun başka şeylerle para kazanıyorsun ilaçta sanatın bir içinden para kazanmak zorunda değilsin bir şekilde amorti edebilen bir sistem hı. varmış gibi bir algı vardı ama hepimizin aslında yan yana gelip hı. sürekli e, bu böyle gitmez dediğimiz bu de da bir yaraydı ama pandemi Evet. Söz konusu o olduğunda artık bütün kaynaklar kesildi. O yüzden de ya biz... Ya bu bir de zincirleme bir şey bence yani. Evet. Hani biz sadece bu alanda çalıştığımız için bu alandakilerin ihtiyacı üzerinden gidiyoruz. Doğal hani, olur tabii. E, ama böyle hani bunu büyük oranda düşünelim. Yani Türkiye'de. Şimdi burada müzeler var, enstitüler var. Hı -hı. Onlar da çok ciddi bir krizin içindeler. Tabii. Ama onların da gideceği merceği yani Kültür Bakanlığı'na gidecek. Ya şey diye düşünüyorum, çok basit işte sanat alanındaki haklar, işte telifler vesaire üzerinden düşündüğün zaman Avrupa'da birçok ülkede, Avrupa'nın birçok ülkesinde müzelerin devletten, kültür bakanlığından aldıkları telif bütçesi var. Yaptıkları her sergi için. O sanatçının işini göstermek için bir telif ediyorlar. Çünkü bunu kültür bakanlığından bunun bütçesini alıyorlar. Şimdi bizim burada müzelerde böyle bir sistem yok. Sormazsan almıyorsun. Yani oturuyor artık. Son beş yıldır belki daha var. Çünkü ifade ediliyor. Ama benim karşıma şey çıktı yani. Hani beş kişi oturuyor aynı sergide eder. Aa ben aldım sen almadın falan. Evet. Şeyleri dönüyor. Şimdi burada o müzenin Kültür Bakanlığı'ndan bunu talep ediyor olması lazım. Hı hı. Aynı sanatçının müzeden talep ettiği gibi. Dolayısıyla bu böyle zincirleme bir şey. Kültür politikası hikayesine gelince bu bence geçmişten gelen Cumhuriyet'in ilanına bile bağlayabiliriz. Yani evet evet. Osmanlı'da da sonrasında da sanat örgütlenmeleri olmuş. Hı hı. Gezi dönemi ve sonrasında çok ciddi çalışmalar var. Hazır bir tüzük falan var yani Tabii. hani üzerine çalışılmış. Tabii. Yani bir örgütlenme modelleri var. Tamamen meslek birliği mantığıyla. Hı hı. Ama bir türlü işlerliğe dönüşmüyor. Çünkü bir dayanışma yok. Bir taraftan da şey de olmuş. Yani eli sonrası kültür sanat politikalarında devlet elini eteğini çok çekmiş evet, yani içerisinden. Evet. Yani kamusal bir ee, alan yok bu noktada. Yani evet. Bu tartışmalar sadece özel sektörün e, desteğiyle veya işte sanat emekçilerinin kendi aralarında yürüttüğü diyaloglar içerisinden gidiyor. Yani bunun e, kanun telif haklarından tut, kanun deme. yani o kadar büyük evet. boşluklar var ki evet. yani bütün tanımları... Fikir sanat kan eserleri evet. kanuna baksan bile yani evet. bile boşluklar... Yani şeklinde. bir zanaat tanımı yapmışlar, tamamen onun içerisinden tanımlamaya çalışıyorlar birçok şeyi. Evet. Yani her şey çok muğlak. Hukukçular evet. da aynı kanaatte. Aynen, aynen. Yani burada yapılan adımlarda ulaşılan bir şey varsa daha yeni yeni aslında şekillendirilen bir e, e, Bir tek durumdasın. kültür dediğin şey sadece üretenler üzerinden oluşan bir şey değil. Tabii. Hani onu izleyenler evet, tüketenler evet. üzerinden. Mesela omuz için ben hep şeyi söylüyorum. Bu sadece sanat alanı aktörler arasındaki bir dayanışma ağı değil. Bunu tüketenlerin eğer tüketmeye devam etmek istiyorlarsa elini taşın altına koyması gerekiyor. Evet. Yani sen hep bütün tiyatro oyunlarını moda sahnesinde izliyorsan şu anda moda sahnesi ne yapıyor diye acaba merak edip bir şeyde bulunman lazım yani. Hani bir dayanışma şeyinde bulunman lazım. Çünkü sen onu tüketiyorsun. O sanatçının işlerini görmeyi çok seviyorduysan bu sanatçı ne yapıyor acaba diye bir Düşünüyor olman lazım izleyici olarak da. Ya o öyle bir dayanışmaya ihtiyaç var gibi geliyor bana. Evet, bu da bir taraftan o rolleri de başka bir noktada tekrar düşünmeye dair geliyorsun seyreden. Çünkü senin aslında başta sorduğun soruya gidiyoruz galiba. Ee, o şey hani e, yani sanki bu anlamdaki bir sektörel e, sıfatlandırma evet. genelde rahatsızlık duyuluyor yani. Ama iş böyle bir gerçekliği var yani yapılan her iş bir prodüksiyon ve o prodüksiyonun bir maliyeti var. Evet. E, bu maliyeti de e, devam şey ka karşılanmadığı takdirde o, o eylem sona eriyor yani. E, ya da işte çok kendi kabuğuna çekiliyor ve kimseye ulaşamaz hale geliyor, aynen Hı. dediğim gibi. Yani biz sonuçta müzede o sanatçı sergi açtığı zaman müze ona iş vermiş olmuyor, iş yaptırmış olmuyor. Hı -hı. Orada bir birlikte bir işbirliği var ya da bir galeride bir sergi olduğu zaman ya da bir performans Hı -hı. festivali olduğu zaman o festivali yapan da, performe eden de herkes böyle bir şey orada işbirliği yapıyorsun yani. Evet. Ee, onu böyle unutuyoruz ya biz yani sektör dediğin zaman çünkü bir hiyerarşi Hı -hı. geliyor kulağa. Ama kültür dediğin şeyde o hiyerarşi işlemiyor çünkü sanatçı yoksa galeri yok mesela. Hani ressam yoksa <gülüyor> sergi yok. O zaman izleyici de yok. Evet gibi bir şeye gidiyor yani hani burada sanat medyre bağlanabilir tabi oralara bağlanmadan çok temel burada yani her üretenin kirasını ödemesi uh -huh. temel yaşam ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor o yüzden burada paradan bahsediyor olmamızda da sıkıntı yok ben dediğim gibi en basitinden benim maaşım ödenmeye devam ediyorsa bu süreçte uh -huh. ve ben o sergilere gitmeyi seviyorsam ne yapabilirim diye bir bakıyorum yani hani bakmamız lazım kafa yani oradan Çalışıyor biraz yani. Omuz da biraz öyle iş oradan evet. işlemeli. Bir yandan da sektörün e, yani bu alanın çalışanları aktörlerinin de birbirlerine el veriyor olması gerekiyor. Farkına varmaları gerekiyor. Farkına yani. varması gerekiyor. Yani şu omuzun arka planı şu anda 5 tane kolaylaştırıcıdan bahsediyoruz ama baya böyle bir 20-30 kişinin evet. emeği var yani e, her şeyiyle ve düzen toplantılar yapıyoruz bu konuları. Konuşmak, hı hı. Bunun başka bir şeye dönüşmesiyle ilgili çünkü ne zamana kadar birilerinden para isteyip birilerine para verebilirsin? Yani bu aracılık ekonomi üzerinden sadece ekonomi üzerinden işleyen bir e, dayanışma bir yere kadar gider ve kalır. Ama bunu başka bir şeye nasıl dönüştürebilirizleri de konuşuyoruz. Evet zaten e, oluşumun isminde dayanışma olması Aha. yani dayanışma kelimesinin olması zaten öncelikle bizim ilgimizi çeken şeylerden biri. Ben e, işin doğrusunu söylemek gerekirse biraz e, yardım ve yardımlaşma terimlerinin e, içinin boşaltıldığını düşünüyorum. O da bir hiyerarşi. E, bir şey çok ya. güzel alan, kelimeler, alan çok güzel terimler bunlar. Evet. Ama gel yani, gör ki evet e, yani. bir şeyde yardım yani o yardım şeyi geçtiğinde e, biraz böyle nedense kafamın karışacağını ve hmm. hayal kırıklığına uğrayacağımı düşünüyorum hmm. ister istemez. Ama e, dayanışma lafı geçtiğinde belki bu hani siyasi altyapımızdan da kaynaklanıyor olabilir. Ee, ama otomatikman bir şey var, bir umut veren bir şey var. Ben en azından öyle hissediyorum bu tarz evet. oluşumlarda. O yüzden adında dayanışma geçince zaten direkt bir hemen böyle yaklaşıyorum. Yani <gülüyor> bakalım ne oluyormuş burada diye. Ee, şeyi merak ediyorum. Ee, şu an hani mümkün olduğunca çok insana en azından nakdi yardımda veya maddi yardımda bulunmaya çalışıyorsunuz en azından bir faturasına Aracılık bir kirasına ediyoruz. bir şeyine destek oluyoruz. Çok pardon evet. <gülüyor> evet. O zaman çok, çok iyi bir hata yaptım. iyi oldu. Evet, evet, Buna evet, da, evet. da girmiş evet, olduk. Böyle bir gerekiyor. şey banka hesabı var ve oraya para yollanmıyor. O Ama zaman buradan başlayalım şey şey şimdi. <gülüyor> ee, sonra benim sorumu şey yaparız. <gülüyor> ee, onu bir tanımlamakta fayda var demek <gülüyor> ki. Çünkü şu, deminden beri konuşuyoruz. Ona rağmen böyle söylediğime göre. <gülüyor> ya aslında bir böyle hani su kemeri gibi davranıyoruz kaynaktan. İşte şeye, e, musluğa Aracılık yapıyorsunuz ya. Anlaşıyor musunuz için aslında pratikte nasıl işlediğini anlatayım hı? çünkü hani belki sonraki periyotta ben de gönüllü kolaylaştırıcı olurum diyen olur. Çok basit. Biz olabildiğince kendi tanıdıklarımız üzerinden, tanıdıklarımızın tanıdıkları üzerinden, kodadı biz kendi aramızda elçi dediğimiz böyle hı hı. hani birilerinin yönlendirdiği birileri üzerinden kaynak bulmaya çalışıyoruz. O bin TL'yi verecek insanları buluyoruz. Sonra bunu bulduktan sonra onlara form doldurtuyoruz web sitesinden. Bazıları üşeniyor. Onlar yerine biz form dolduruyoruz. <gülüyor> yani bu hani bu beş kişi ne yapıyor? <gülüyor> sonra bir aylık bir destek al başvuru periyodu var. Bir ayın içinde sadece destek almak üzere, sadece demeyeyim, bir ay içinde destek almak üzere başvuranlar web sitesi üzerinden başvuruyor. Destek vermek isteyenler de o bir ay içinde formlarını dolduruyorlar. Sonra bizim bir aylık şey sürecimiz var. Baktık sayı düşük. Hı -hı. İşte hani yeterli kaynak bulamıyoruz. Direkt Nereden buluruz? Sarılık. Telefonlar, e-mailler, görüşmeler, aman, evet. tekrar tekrar omuzun ne olduğunu anlatmalar gibi bir süreci var. Yani mesela. anladığım kadarıyla aslında destekçi var. Genellikle kurumsal oluyor. Genellikle değil. İnan öyle Veya öyle bir beklenti var mı yok mu? 92 kişinin. Hı, tamam. Ben sana söyleyeyim. 92 kişinin 25 kişisi giden 25 kişilik, hı hı. 30 kişilik destek daha doğrusu. 30 hı hı. kişi olmuştur. Evet. evet. Bir dernekten 10 kişiye destek gitti. Daha önceden böyle başlamış küçük bir ağda oluşan şeyden 20 kişiye destek gitti. Ee, bir de işte bir sanatçı yaptığı konuşmalardan gelen geliri 5 kişiye öyle gitti. Ortalama 30-35 kişininki böyle bir toplu desteklerle geldi. Dolayısıyla bu 92 rakamının aslına bakarsan Bireysel destek dediğimiz 92'de aslında böyle 60 falan, 61'e değil, 50 Anladım. falan gibi bir şey. Ama bireysel kurumsaldan ile... çok bireysel de varsa bu bence çok umut verici bir şey bir yandan evet, da. Evet, evet tabii Anladım. ki. Ama mesela bu periyotta şimdi mesela e, galerilerle konuşuyoruz. Hani siz de, çünkü onlar da şu anda tırmalama halinde, onlar da bir prizin içinde. Evet. Onlar da kendi birlikte çalıştıkları sanatçılara destek vermenin yollarını ve işte satış yapmanın yollarını arıyorlar. Ama yine de arada böyle destek olanlar var. Yine belki bunun işte ben hani durmadan her toplantıda bunu söylüyorum. Bunun ileriki periyotta ileride olacağı şey hı hı. bu alanın aktörlerinin kendilerine yarattığı bir fon oluşturmak olabilir. Yani galeri atıyorum yıllık gelirinin yüzde birini buraya aktarır. İşte bir inisiyatif kolektif aldığı fonun yüzde birini buraya aktarır. Sanatçılar üyelik sistemiyle Ayça'nın bir evet. toplantıda önerdiği bir şeydi. Gelirlerin her satışlarının bilmem ne kadarını oraya verir ve bunun karşılığında bir meslek birliği güvencesi alır. Bir sorunu olduğunda danışacağı dayanışacağı bir şey bulur ya da bir fon yaratır Evet, diye. Belki de bir yani loja oluşturmanın aslında en temel şey bu. Evet. bu evet. Küçük, küçük iş yapan herkesin minik minik bir katkıda bulunması, evet. bir katma değer vermesi. Bir de şey de var ama yani bu alanda bununla ilgili çok nefes tüketmiş ve çok yorulmuş da bir <gülüyor> grup var yani. grup var, <gülüyor> doğru. Hani ee, ben hani kendi adıma hiç böyle bir oluşumun içinde bulunmadım Hı -hı. ama hani sanat alanı aktörlerinin hakları işte belgeler üzerine seminerler veriyorum. Oradan böyle bir gazım var evet. Ama <gülüyor> hani böyle o şeyi de çok iyi anlıyorum yani hani o süreçler yaşayıp o yorulanları da çok iyi anlıyorum. Ama bunun yani işleyen bir şeye dönüşmesi ancak bir yandan böyle olabilirmiş gibi de geliyor kendi adıma. Ya yani öyle bence iki taraflı ilerleyecek yani hmm. e, oluşumları e, ya Aslına bakarsan, her, her, her ne taraftan bakarsan bak, dayanışma bir kültür, o kültürün oluşması gerekiyor. Aynen, evet. O dayanışma kültürünün içerisinde tartışma kültürü de yer alıyor, ortak kararlara varabilme, işte ortak akla ulaşabilme hmm. kültürü de yer alıyor. Hmm. Ve bunlar peyderpey oluşuyor yani şey hmm. gibi değil yani e, kendi hayatında nerede durduğunu çok önemi yok, birlikte hep beraber nerede evet, durabildiğinin önemli evet. ve bu da aslında çok e, yani 7 senedir tartışmaya başladığımız <gülüyor> bir şey evet. e, düşünürsen evet. ondan dolayı da ben şey değilim yani e, e, hepimiz yaşadık hakikaten böyle gayet gösterdik bir sürü şey, oluşumların belli bir noktaya kadar getirdik, ondan sonra dağıldı gitti ama işte bu bence bu bundan sonra çok kıymetli. Çok önemli. Yani de deneyim biriktiriyorsun. Nerede hata yaptığını düşünüyorsun. Bence herkes kendi hayatında evet. mutlaka iyi şeyler ve e, yanlış şeyler de yapmıştır yani. Evet. Yani çok klişedir ama e, denize attığın taşın aslında büyüklüğünün çok bir önemi yok. Evet. Atın her taş bir dalga oluşturuyor aynen. zaten. Aynen, aynen, aynen evet. Seni sonra tam cevap vermedik ama yani aracılar ne yapıyor şimdi? Çok basit. Destek alacak kişilerin form dolduranların hı hı. dönemin sonunda Değerlendirme noktasına geldiğimizde, onlar bir Excel'i konuyor. Excel'in kendi içinde böyle otomatik yaptığı bir şey var, yazılım üzerinden yaptığı, numaralar veriyor Excel onlara. Değerlendirmeyi Sonra, de açalım Evet. <gülüyor> e, bir numara daha veriyor ve e, destek gelen destek sayısı atıyorum, 92'ydi öbürü 326'ydı. 92 kişiyi otomatik olarak shuffle yöntemiyle Excel kendi kafasına üzerinden göre eşleştiriyor. eşleştiriyor. Biz de dayın şey neler kolaylaştırıcıların yaptığı şeyde destek verecek kişiye eşleştiği kişinin IBAN ve isim bilgisini yollayıp bu kişiye 1000 TL işte desteğimizi yollayabilirsiniz. İşte teşekkür ederiz dediğiniz için bunu yollayabilirsiniz. Dekontunu da bize iletin diyoruz ve sonra dekont takibine başlıyoruz. Yok hesabına ulaştı, ulaşmadı bilmem falan. Bunları takip ediyoruz. Seçimi neye göre yapıyoruz? E, dünyadaki örneklerde işte ilk başvurana hani gitmesi gibi bir şey var mesela çoğu örnekte. Bizde şimdi bir kriter yok. Tek kriter görsel sanatlar alanında olmak. Formda şeyi soruyoruz. Hangi alanda çalışıyorsunuz? Hangi alanda öğretiyorsunuz? Eğer müzik, işte dans, tiyatroysa onları otomatikman elemek evet. durumunda kalıyoruz. Değil Çünkü anladım, herkese yetişemeyiz şeyle. Ama görsel sanatların alanında derken muhasebeci vardı geçen periyotta. Onunla iletişime geçtik. Hani hangi kimde nerede muhasebe alanında çalışıyordunuz? Hani diye sorduk. Hani hı hı. bir galeride mi, bir müzede mi, bir, bir şey hani diye. E, bunun iletişimini kuruyoruz. E, mesela geçen periyotta. Ya şey aracıları şey, anladığım kadarıyla bütün koordinasyonu yapıyorlar aynen aslında. Aynen öyle. Yani Telefon, üstlerine düşen en azından e koordinasyonu. Aynen. Telefon, e-mail işte yok şey diyor birisi iki kişilik form doldurmuş. Ben diyor tek kişiye destek verebilirim diyor. Hı hı. Hadi öbür kişinin şeyini nasıl bulacağız <gülüyor> falan filanlar geliyor. Çünkü hani o eşleşme hı. oldu ve e-mail gitti. Destek alacak kişilere bir e-mail gönderiliyor, hani size destek gelecek diye. Onların öyle haberi oluyor. Bütün bunların takibi e, şeklinde bir süreci var. Hı hı. Seçim dediğimiz şey de dediğim gibi tamamen Excel üzerinden shuffle yöntemiyle oluyor. Tek kriter işte görsel sanatlar alanında olmak. Anladım. Ama şeyi bilemiyoruz mesela, her periyotta yeni kolaylaştırıcılarla bunları tekrar tartışıyoruz. Hani nasıl olsun diye. Şimdi bu periyotta da bir kriter yok. Yine formu doldurarak gidiyor. Daha önceden ilk periyotta destek alanlar bu periyotta desteğe başvuramıyor. Ee, ama üçüncü periyotta bakarsın işte şey e, kriterler olur, bir şeyler seçilir. Hani nasıl olacak üçüncü periyodu? Aslında önümüzdeki ay onu tartışıp şekillendirmeye ya başlayacağız. Işte biraz bir yandan da aslında oluşum sürecindesiniz aslında. Tabii canım yani <gülüyor> Tabii. bu bu şu anda aciliyetle yani hani özellikle ilk periyot bu covid le birlikte bu aciliyet yani sıkıntıyı anlık çözüm için <gülüyor> hızlıca toparlanmış bir şey. Evet yani e, elbette şimdi rakam e, aslında çok sembolik bir rakam halinde kalıyor ne bir kirayı karşılarsın ne işte yani işte ki, ancak faturalarını ödersin. Evet mutfağını belki <gülüyor> alırız. Evet yani. ama bence herkesin de bir, bir şekilde birbirine bir temas etme anını oluşturma evet. meselesi. Yani kim herkesin birbirinden bir üç aşağı beş yukarı haberdar olması. Evet. sürecini de beraberinde getirecek. O yüzden de zaman içerisinde bu neye evrilecek? Hakikaten o deneyimle gelişecek bir evet. Ya Bu tabii insanın temeliyle ilgili aslında, yapısıyla ilgili ama bence e, işin sadece maddi yardım, destek vesaire Hı -hı. kısmı dışında e, sanatsal yaratıcı bir üretim yapan bir tabii. kişinin bir insanın e, kendini yalnız hissetmemesi de çok evet. mühim. Kesinlikle. Dayanışmalar bence zaten biraz da bunu sağlıyor. Yani maddiyat olarak, malzeme olarak hı. verdiği şeyin dışında aslında o senin de dediğin işte dayanışma kültürünün temeli bir yandan hani yalnız hı. hissetmemek. Hı hı. Bir de şeyi de konuşuyoruz mesela belki belki değil ben olmasını çok istiyorum bu başka oluşumların içinde de ya da kendi aramızda da çok konuşup egzaller yaptığımız evet, hatta evet. şey kaynak paylaşımı. E, kaynak paylaşımı derken sadece maddi kaynak değil. Ben P.R konusunu biliyorum bir basın network. Um ben var, de tam atıyorum. aslında oraya gelecektim. Ha. Ha. Hatta ben... o zaman ben ha. direkt sorumu sorayım. Sor. Az oraya geldi. <gülüyor> İyi oldu. Ee, şimdi e, omuz dayanışmadı tamam. Hani bir sisteminiz var, buna başladınız. Aha. Periyotlar geçtikçe göreceksiniz yerine oturacak. Özellikle maddi yardım kısmı. Peki ilerleyen zamanlarda atıyorum mesela bir şey penceresi olacak mı? Benim para ihtiyacım yok. Ama öyle bir durumdayım ki mesela şu an atölyem yok. Ya hmm. da işte boyam yok. Hmm. Veya işte malzemem yok. Hmm. Ya da e, biraz önce senin dediğin gibi PR'dan hiç anlamıyorum. Hmm. Sosyal medyadan hiç anlamıyorum. Ama bunu yapmam lazım. Hmm. E, Sağlık e, sigortam olmadığı sağlıksız. için. Homografi ha. çektiremiyorum. evet çok evet. ciddi bir şey. Çok daha ciddi <gülüyor> şeyler evet evet. evet. evet. Ee, bunlarla ilgili nasıl ilerlemeyi düşünüyorsunuz ilerleyen zamanlarda? Yani şu an mesela başvuran insanlara... Böyle bir şeyler de olabileceğini söylüyor musunuz? Yoksa bunu vakti geldiğinde veya bunun düzeni kurulduğunda mı yapacaksınız? Ya da nedir plan daha doğrusu ya da düşünce aşamasında mı? Yani, yani hem düşünce aşamasında hem tartışma aşamasında. Çünkü hı hı. şey de var yani e, altından kalkılabilecek hı. hareketlere girişildiği zaman aslında devam edecek bir yapı bu. Yani hayal kurmak çok keyifli hı. ve biraz da esnek bir alan. Hı hı. Ama adım adım ilerlemek gerekiyor. Ama e, hep yani Salyan iki sene mi oldu sen o egzer evet. listesini kurabiliyorsun. Yani e, Mahallede mat kaptı, yok evet, işte dekupajdı falan, işte kimde ne var boyası, listesi yaptı. Evet kimde ne var listesi çünkü çok acayip sanki o kadar herkes müstakil bir hayat e, sürüyor ki. O müstakil hayatın içerisinde sürekli bizi kenara malzemeye para yiyoruz. Belli kaynakları çok rahatlıkla ortak kullanabilecek evet. olduğumuz halde herkes kendi müstakiline yatırım yapıyor. Ve bu hem yer kaybı hem zaman kaybı hem de yani bir de kapalı diyalog alanlarını yani evet. körelmiş diyalog alanları bir taraftan. O hep böyle konuştuğumuz işte atölye paylaşımı veya işte ya da iş gücü yani ben grafik hmm. tasarım yapmayı biliyorum işte sen boya yapmayı biliyorsun evet. bir şey bir şey yani hani bunların da olmasını istiyoruz omuzda ee, bunu çok konuşuyoruz Hı -hı. yani ee, ama bunun için böyle bayağı ciddi mesaiyle oturup çalışmamız evet, gerekiyor evet. yani hani o yüzden zaten böyle yavaş yavaş küçük küçük Hı -hı. ilerleniyor ee, bir de bir yandan son yıllarda hani benzer bu dayanışma bu tür dayanışma modellerine dair hı hı. E, benzer hareketler var mesela Amber platformun yaptığı hı. işte bağımsızlar haritası var e, evet. bağımsızlar haritasının niyeti Türkiye'deki bağımsız yapıların içine permakültürde giriyor sanatta giriyor işte edebiyat bu bağımsız yapıların şeyini listelemesini yapıp e, kaynaklarını ortaya döküp Hı -hı. hani benim sahnem var, benim işte atıyorum e, dans stüdyom var? var öbürünün Hı -hı. fotoğraf stüdyosu var bir şey bir şey bu kaynakları görebildiği bir yapı şu anda online'da işleyen bunun ortaya konduğu bir yapı çıkarıyorlar. İşte ne bileyim e, şey auto işte bir arşiv çalışması yapıyor bunlara dair. E, böyle bir sürü proje var yani hani aslında işleyen. Bunların ama hepimiz birbirimizden habersiz bunları yapıyor olmamız ya da işte komünitas diye İzmir'de gene başka bir şey açık stüdyonun yaptığı evet. bir proje var. Hani bunların hepsi aslında birbiriyle kesişebilir dayanışma modelleri. Ee, o yüzden omuzun da geleceği inşallah <gülüyor> hani ya da omuz olmaz da ol, işte atıyorum başka bir şey olur. Ama bir meslek birliği, bir işte evet. bir yapı yani kurumsallaşan. Kurumsallaşmadan seni tanımıyorlar çünkü. Hı hı. Ne yazık ki. Yani olabildiğince kurumsallaşmamaya çalışıyor. Hayat sürdürmeye çalışıyoruz ama. E, hani AYKA'nın şu anda e, taban fiyatları üzerinden AYKA Sanat Eleştirmenleri Derneği'nin bir sergi kürete etmenin, bir röportaj vermenin, bir konferansta konuşmanın fiyat listesini yayınlamış olması birçok şey bir insan için çok şey değiştirdi. Artık. Bakın Aykan'ın üyesiyim ben ve onun tabanfiyatları bu diye. Bir standart var sonuçta. Bir standart Hı -hı. oluşuyor. Veya bunu, bu emeğin aslında bir e, karşılığının olması evet. gerektiğinin bilgisi bile yeni yeni evet. insanların farkına evet. vardığı bir şey. Yani konuşma için para mı istiyorsun? Evet istiyorum çünkü evet. o bir yatırım ya, yani, o bir evet. emek yani. Bir de tabii omuzda ama tabii şey önemli bence yani özellikle bu ilk iki periyot için karşılıksız destek. Evet. Ve karşılıklı güven, yani bu böyle çok ciddi tartışılması gereken bir şey. Çünkü sen eser satın alarak destek olmuyorsun, eser satın almış oluyorsun. Tabii ki şu gündemde belki o bir destek oluyor hı hı. ama sonuçta bir alışveriş de var orada Hani karşılıksız kaynak paylaşımını yapabiliyor muyuz? Bir soru, hı hı. <gülüyor> orada birbirimize güvenmiyoruz, alanda kimse birbirine güvenmiyor. Hani neden sence, güvenmiyoruz? Sadece alan da değil bence o güven. Tabii ki canım tabi. Şey, Genel olarak topluma yönelmiş yani, yani, bir şey. çok üzerimize burada alım seyahatimiz. Aynen. Alındım, evet şey evet, evet. Ama böyle e e bizim kendi toplumumuzda dünyanın gerilden bağımsız evet, bir uzayda evet, değiliz. Evet. Yani. Ama bu şey karşılıksız kaynak paylaşımı konusu biz çok tartıştık bunu yani hani e, daha omuz başlarken de çok tartıştı. Ne demek kriter sormayacağız? Nereden bileceğiz ihtiyacı olup olmadığını? Bunu şu anda da destek ver dediğimiz insanlar da bize bunu soruyorlar. Ama diyoruz ki nereden bilebiliriz? Ne yapacağız? Banka hesap dökümünü mü isteyeceğiz? İşte yani, tabu evet. şeyini mi isteyeceğiz? Nasıl yapabiliriz ki böyle bir şeyi? Şurada şu ortamda kimin ihtiyacı olduğunu bilemiyorsun hmm. yani hani bir, e, de bu bir, bir, bir garip yani güven ne? duymak için. E, yani ihtiyacım var evet, ben güven duymaya ve güvenilmeye ihtiyaç Aynen. o kadar var ki yani bunun mayasının atılması bence en kıymetli tarafı bir taraftan Aynen. bu işin yani o e, birinin sadece beyan etmesi benim yardıma ihtiyacım var dendiğinde Aynen. bunun bir üç kağıt olmadığını veya işte ne bileyim bunun e, kimden geldiğini çok da önemli olmaksızın el uzatabiliyor olmak. İhtiyacımız olan şey gibi sanki bu yani benim en çok ihtiyacım olan. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet <gülüyor> tabii canım. Bu en evet. Sohbetimize iki şarkıyla ara verelim. Biraz dinlenelim. Sonra tekrar e, omuz dayanışma ile ilgili sohbetimize devam edelim. E, sırasıyla iki şarkı geliyor arka arkaya. kamdan Kadife Sokak ve hemen arkasından Non Square'dan Land of Nuts. Herkese tekrar iyi akşamlar. Açık Radyo Frekans ve sayfasında mazruftasınız. Ben Deniz Murat Mehdit Seçkin. Ee, omuz Dayanışmadan Salih ve Ayça ile beraberdik bugün. Programın sonlarına doğru geliyoruz. Öncelikle çok teşekkür ederim ikinize de. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. ederiz. Benim şahsen kafamda bir sürü soru vardı. Onları cevaplamış oldunuz. Umarım dinleyenler de yardımcı olmuştur. Kapatmadan önce şeyi öğrenmek istiyorum. Bugün programı dinleyip veya sizin paylaşımlarınızı görüp sosyal medyada e, destek olmak isteyenler hı hı. ne yapmalı? E, Şartlar neler? Aslında sadece e, çift ve çift ve çift ve açık radyo değişiyle.omuz.org'ye nokta, nokta, girip e, orada destek ver şeyine tıklayıp, kutusuna tıklayıp, kutu da değil destek ver yazısına tıklayıp formu doldurarak destek verebiliyorlar. Hı hı. Herhangi bir şey yapmalarına gerek yok. Özel yani, böyle Aha. ekstra bir şey yapmalarına gerek yok. Omuzun şu anda bir sosyal medya hesabı yok. Hı hı. Bu da böyle bilinçli olarak ilk iki evet. periyot için şu anda bir sosyal medya hesabı olmasın. Çünkü bunun böyle hani daha kulaktan kulağa yayılan, hı hı. omuz omuza vererek destek olunabilen bir şey olduğunu da vurgulamak adına. Çok güzel. Web sitesi üzerinden bütün aslında detayları görebilirler. Hı hı. Oradan destek verebilirler. 1000 TL çok geliyorsa bunu hani Hı -hı. E, bir daha ifade edelim. 1000 TL çünkü bazılarımız için büyük bir rakam. E, evet. Orada da işte şeyi söylüyoruz. Yani arkadaşlarınızla, tanıdıklarınızla bir araya gelip o 1000 TL'yi toplamak da omuzun aslında o dayanışma yapısına benzer bir şeyi sunuyor yani. Aslında bir hedef var 1000 TL gibi. Hani evet, yani bir, aynen bir araya gelip bunu toplayıp Hı -hı. Vermek evet, verebilirsiniz. Ayrı ayrı yatırmaktansa veya şey evet, yapmaktansa. isterseniz 1000 TL de verebilirsiniz. İsterseniz 3 kişiye destek vereceksinizdir. 3000 TL üç bin Hı -hı. verebilirsiniz. Veya işte ne bileyim her ay buna en fazla 200 lira ayırabilirim diyebilirsiniz. Ama ben bunu 4 ay, ay boyunca ayırabilirim dersiniz. O 4 ay boyunca oluşturduğunuz Birileriyle bir, araya, bir araya, araya gelip bunu yaparsınız. Bir havuza bakar ama bizim için önemli olan destek alacak kişiye 1000 TL'nin gitmesi. Anladım. Yani burada önemli olan o 1000 TL'nin bir hesaptan başka bir hesaba aktarılıyor olması e, şeklinde söyleyebiliriz. Tamam, web sayfasını bir daha alabilir miyiz? Çift ve çift ve çift ve nokta omuz nokta orge. Org. Tamamdır. Hı -hı. Bir şey daha söylüyordum ben başka sözü kestim. E-mail adresimizi de verebiliriz. Hani sorusu olan ya da fikir ve önerilerle tabii, tabii, bulunmak isteyen e, olursa omuz nokta iletisim Hı -hı. at gmail nokta kom. Hı hı. Oradan da iletişime geçebilirler. İşte Ayça, Telgeren, Salih Yavuz, Civan, hı hı. E, Özkanoğlu, hep yapmışlarınız evet. soyadını. Aslı, Özdoyuran ve Sevim Sancaktar bu dönemin kolaylaştırıcıları. E, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hani bir yerde denk gelebiliriz, telefon edebilirsiniz, e-mail gönderebilirsiniz, sosyal medyadan yazabilirsiniz. Hı hı. E, kısaca böyle. Tamam, çok güzel. Ayça biraz önce biraz böyle e, <gülüyor> duygusal bir yere gelmişti, e, ben de öyle şey yapayım, bağlamaya çalışayım. E, evet, bir şey, bir gerçek, bir, hani, e, bir olumsuz bir iklimin içerisindeyiz, bir umutsuzluk me mevsimi yaşıyoruz daha doğrusu. Pandeminin getirdiği şeylerle beraber de e, bir, birçoğumuzun hayatında e, hem iş hayatında hem de doğal olarak özel hayatında ciddi belirsizlikler oluşmaya başladı. Ve bu da insanı ister istemez bir paniğe, endişeye sürüklüyor. Belirsizlikler çünkü. Evet evet belirsizlik zaten hani en temel sıkıntı. Fakat böyle durumlarda hem programı yaparken hem de kendi çalıştığım sektör ve çevre üzerinden ele alırsak Şeyde bir umut oldu, aynı omuz gibi birçok meslek dalında bu tarz küçük küçük oluşumlar oluşmaya başladı. Ve belli ki bunlar zamanla üzerinde çalışılırsa, sizin de dediğiniz gibi sonuçta bir emekleme aşamasında aslında birçoğu, ileride birleşip gerçekten hani olması gerektiği gibi bugüne kadar bir türlü ciddiye alınmamış birçok mesleğin, aslında meslek olan ama kimsenin meslek gözüyle bakmadığı birçok işin kendine ait bir locası, bir odası veya bir dayanışma oluşmasında sağlayacaktır. O açıdan hem ikinize hem de omuza katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Çünkü umut gerçekten önemli bir şey. Bir şekilde buradan bir şekilde faydalanamayan veya şartlara uygun olmayan insanlar için bile bence bu tarz yapılar bir şeyler olabilir ve yalnız değiliz'in bir karşılığı olduğu için önemli olduğunu düşünüyorum. ki Bu bir de tedavi edici bir şey bence. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.